Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr. Acikradyo Efendim bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Altın Saatler programlarının e, ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Ee, şimdi hemen Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanıyoruz. Okan Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Geçen hafta e, televizyon kanallarında açıklamalarınızı dinledik. Özellikle evet. İstanbul'a ilişkin. E, bu konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Tabi geçtiğimiz haftalar biraz e, medyada deprem açısından aktif dönemlerdi. Çünkü özellikle 12 Kasım depreminin yıl dönümü nedeniyle çeşitli bölgelerde toplantılar yapıldı. E, bu toplantılarda da elbette ki hocalara sorulan soruların, soruların bir kısmı da manşetlere çıktı. E, bunun yanı sıra e, yapılan bazı araştırma sonuçlarının açıklaması nedeniyle de e, medyada e, öğretim üyeleri özellikle depremle uğraşanlar yer aldılar. Ben de bu kapsamda bana sorulan sorulara zaman zaman cevap vermeye çalıştım. Geçtiğimiz haftalarda sorulan şeylerden bir tanesi özellikle bu İTÜ grubu ve Fransızların yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarının neler olduğu yönündeydi. Onun yanı sıra ağırlıklı olarak her zaman sorulan olası bir depremin İstanbul'a etkisi ve olası bir depremin büyüklüğü konusunda sorular geliyordu. Ee, özetle söylemek gerekirse 12 Kasım e, 1999 depreminin yıl dönümünde sorulan temel soruların başında e, alınan tedbirler geliyordu ki bunların yetersiz olduğunu aslında 15 yıldır anlatmaya çalışıyoruz. Ve i̇kincisi Marmara'da yeni bir şey var mı? Aslında çok yeni bir şeyler yok. Yani yapılan Marmara'da yapılan araştırmalar e, buradaki Deprem riskinin mevcut olduğunu ve sürdüğünü bize gösteriyor. Marmara Denizi elbette ki yapılan her çalışmayla yeni verilerle daha iyi ortaya konuyor, daha iyi anlaşılıyor. Ama bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki 17 Ağustos 1999 depreminde İzmit Körfezi içerisine giren fay adaların önünden Yeşilköy, Tekirdağ açıklarından geçerek Mürefte'ye kadar gidiyor ve bunun e, belli bir kısmı belki önceki depremlerde kırılmış olabilir. Örneğin 1912 depreminin e, Tekirdağ e, Çukurluğu'na kadar uzandığı e, 17 Ağustos kırığında belki İzmit Körfezi'nin çıkışına kadar uzandığı şeklinde e, yeni bulgular, yeni çalışmalar var. Bunlar fay boyunu biraz kısaltıyor olmakla birlikte. Buna bağlı olarak depremin büyüklüğünü biraz azaltıyor olmakla birlikte beklenen depremin İstanbul'un ve Marmara çevresinin 7'nin üzerinde bir deprem beklediği gerçeğini maalesef değiştirmiyorlar. Dolayısıyla yeni bulgular, elde edilen çalışmalar Marmara çevresinde bir deprem beklentisi olduğunu doğrular nitelikte. Evet e, hocam bu 2000 yılından itibaren Marmara Denizi'nde e, Fransızlarla birlikte ortak yürütülen ve sonrasında da devam eden e, Le Puchon, e, ekibiyle teknik üniversite e, ekibinin birlikte yürüttüğü ee, bir yani. çalışmanın sonuçlarından bahsediyoruz. Sadece Marmara Denizi'ne ilişkin olarak değil mi? Evet, evet. Marmara Denizi'nin içiyle alakalı. Evet. Ee, bir de e, 1999 Eylül'ünden e, hemen sonra risk oranı belirlenmişti. Yani evet. art, artı eksi yüzde evet. otuz gibi bir şey e, belirlenmişti. E, evet. Burada herhangi bir değişiklik var mı bunca yapılan araştırmadan sonra? Ya burada çok bir değişiklik yok çünkü e, yani bu riske hesap risk hesabına konu olan ya da olasılık hesabına konu olan diyelim deprem olasılığı hesabına konu olan verilerde bir değişiklik yok. Çünkü burada kullanılan veriler fayın iki tarafın ne kadar hızlı hareket ettiği yani GPS hızları dediğimiz hızlar. E, tarihsel depremlerin büyüklüğü. Ve 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Marmara Denizi'ne aktarılan stres ya da gerilim oranı. Bunları değiştirecek herhangi bir yeni bulgu olmadığı için yeni bir olasılık hesabı da büyük ölçüde yapılmış değil. Yapılan dikkat çalışma var. Gerek Tom Parsons'un kendisi yeniledi, gerekse diğer bazı araştırmalar var ama bunların hiçbiri Marmara'da deprem olasılığı düşüktür gibi bir sonuca ulaşmadılar. Veya 7'nin altında bir deprem üretecek sonucuna varacak hiçbir bulgu yok değil mi? Yok. Yani bütün bunlar aslında Marmara'da deprem olasılığının 17 Ağustos 99'un ertesi günü bütün yer bilimcilerin ifade ettiği şekilde mevcut olduğunu ve bugün de o mevcudiyetin devam ettiğini dolayısıyla Marmara çevresinde 7'nin üzerinde bir deprem beklentisinin olduğu gerçeğini çok fazla değiştirmiyor. Evet, yani 99'dan bu yana oldukça ciddi ve o güne kadar yapılmamış birçok araştırma yapıldı. Evet. Birçok yeni bulguya ulaşıldı ama bunlar evet. 99 depreminden hemen sonra sizlerin yapmış olduğu e, açıklamaların ötesinde Yani sonuçları itibariyle evet. Herhangi bir değişikliğe neden olmadı Bunu böyle kayda geçebiliriz Değil mi? Bu şekilde evet, evet, kayda geçebiliriz Bu yapılan son derece Değerli bilimsel katkılar oldu Muhakkak e, Bunları elbette ki e, bu söylediklerimizden Bunları yatsıdığımız amacı çıkmasın ama Ya da anlamı çıkmasın ama Elbette ki yapılan çok sayıda Bilimsel katkı var ama bu katkıların Hepsi bu gerçeğin Altını bir şekilde çizdiler ve doğruladılar. Evet. Yani e, bu e, bunu özellikle belirtmekte e, çok yarar görüyorum. E, çünkü e, bizler hala e, işte şurada mı deprem olacak, burada mı deprem olacak, şu kadar mı olacak, bu kadar mı olacak gibi bir takım evet. detayların peşinde koşmaya devam ediyoruz. Özellikle de medyada çıkan bazı ...haberler bu konudaki soruları körüklüyor ve tekrar tekrar gündeme gelmesine neden oluyor. Elbette ki yer bilimleri anlamında çok büyük bilgilere ulaşıldı, çok değerli bilgilere ulaşıldı... ...ama bizler açısından bu çok da önemli değil. Çünkü sonucu değiştirecek veyahut da farklılaştıracak bir bilgiye ulaşılmış evet. değil... 99'da söylenenler aynen bugün de geçerli ve bütün tedbirlerimizi de ona göre almak zorundayız tabii. Elbette, elbette. Benim bu konuda bir sorum var hocam. Hiç şöyle bir örnekle karşılaştık mı? Kırılmış olan bir fayın bulunduğu alanda yakın tarihli ikinci bir deprem olması... ...ihtimali söz konusu mudur? Hiç böyle bir örnek evet. var mıdır? Bunlar var. Şöyle ki bazı... ...özellikle denizaltı gibi... ...doğrudan gözlemleme şansı olmayan yerlerde... ...ya da bir takım... ...yüzeye çıkmamış ya da yüzeyde olduğu... ...halde örneğin bitki örtüsü... ...şehir vesaire gibi... ...nedenlerle yer bilimcilerin... ...gözünden kaçan... ...bir takım faylar olabilir. Yani evet. kırılmış bir fay... ...onun hemen yanında belki ya da biraz ötesinde... Bir başka fay daha olasılığı vardır. Ee, ve bunlar aradan belli bir dönem geçtikten sonra kırılırlar. Tekrar bir deprem üretirler. Ee, bu tür olaylar oldukça sıktır. Dolayısıyla hani gözden kaçmış, görülmemiş ya da oranın özellikleri nedeniyle ortaya çıkmamış, yerin jeolojisi nedeniyle ortaya çıkmamış bir fay ee, deprem olup kırıldığı düşünülen bir bölgede yeni bir deprem yaratabilir. Bu bir olasılıktır. Bunun örnekleri de vardır geçmişte. Evet. Şimdi bu Marmara Denizinde yürütülen çalışmanın sonucunda esas itibariyle Marmara Denizinin dibine siz bilim insanları çok net öğrenmiş bulunuyorsunuz, değil mi hocam? Bu konuda. Evet. evet yani bir öncesiyle karşılaştırırsak ne tür bilimsel bulgulara ulaşıldı ve bu. Ee, özellikle de tabii fay hatları dışında başka araştırmalar açısından herhangi bir yol göstericilik sağladı mı? Şöyle 1999 depremi öncesinde Marmara'da neler yapıldı ya da Türkiye denizlerinde neler yapıldı? Türkiye denizleri hakkında ne biliyoruz jeolojik anlamda diye sorsaydınız hani çok fazla bir şey bildiğimizi iddia etmeyecektik. Ee, o tarihe kadar yapılan çalışmalar aslında 1900'lü yılların başında Ruslar tarafından böyle bir çalışma başlatılıyor. Ama devam eden çalışmalara baktığımız zaman büyük ölçüde ekonomik e, yönlü çalışmaların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Evet, petrol aramaları yani, vesaire gibi değil pet, mi hocam? Petrol aramalarında örneğin Marmara Denizi'nde çok sayıda e, sismik hat vardı ama bu sismik hatların tümü Yerin birkaç kilometre altını görmek üzere yapılmışlardı O ki biz depremleri araştırırken Suyla e, deniz tabanının arasını araştırırız Yani denizin altındaki yüzeyi araştırırız Dolayısıyla çok derinleri araştırmayız Ya da birkaç yüz metre altını araştırırız O nedenle yapılan çalışmalar e, Fayların belirlenmesi ya da aktif fayların belirlenmesi için Çok yeterli değillerdi Tabi 17 Ağustos depreminin olması Türkiye'yi zaten bilinen ama çok daha enteresan bir laboratuvar konumuna getirdi. Türkiye jeolojisi nedeniyle farklı konularda sadece depremsellikte değil diğer bir sürü konuda da dünyanın çok ilgisini çeken bir bölge. Çünkü son derece karmaşık bir laboratuvar gibi adeta ve üzerinde çalışarak dünya bilimine çok katkılar yapabileceğiniz bir ülke. Ee, o açıdan belki Türk bilimciler olarak biz e, dünyadaki yaşayan çoğu e, yerbilimciden daha şanslıyız. Bir uygulama laboratuvarının içinde yaşıyoruz. Marmara Denizi de böyle bir fırsatı yerbilimciler için doğurdu. Marmara Denizi'nin daha iyi öğrenilmesi amacıyla e, Türkiye'de çok sayıda e, deniz araştırması yapıldı. Bu deniz araştırmalarının önemli bir kısmı e, Marmara'ya yöneldi. Karadeniz'de de bir takım çalışmalar yapıldı ama Marmara kadar elbette ki yoğun değil. Buradaki faylar büyük ölçüde belirlendi. Hatta bu fayların üzerinde gelen gemilerden indirilen batiskaflarla denizaltılarla örnekler alındı. Faylar doğrudan görüntülendi. Marmara Denizi'nin içerisine dolduran çökellerden örnekler alınarak bunların ne zaman bir depremden etkilendikleri konusunda araştırmalar yapıldı. Ve bugün Marmara Denizi gerçekten de dünyanın en iyi bilinen denizlerinden birisi haline geldi. Özellikle de deprem jeolojisi açısından oldukça yoğun bir araştırmaya konu oldu. Evet bu aynı zamanda tarihsel bilgiyi de çok kuvvetlendirdi, geliştirdi değil mi? Yani e, bu e, fay, fayların... Ee, hareketine ilişkin e, tarihselliklerine ilişkinde birçok bilgiye ulaşmak mümkün oldu herhalde. Evet. Deprem jeolojisinin depremle uğraşanların en önemli sıkıntılarından bir tanesi geriye doğru yeterince gidememektir. Çünkü depremin kaydedilmeye başlaması 1900 yılında başlar aşağı yukarı. Yani biz 100 yıllık bir kayda 115 yıllık bir kayda sahibiz. Onun arkasına bakacak olursanız elbette ki Tarih boyunca ya da jeoloji tarihi boyunca çok sayıda deprem olmuştur ama bunların nerede olduğu, hangi büyüklükte olduğu, etkileri neler olduğu tarihsel kayıtlarda ancak bulunabilmektedir. Ya da bizim paleosismoloji dediğimiz faylar üzerinde yaptığımız kazılarla ortaya koymaya çalıştığımız verileri ortaya koymuştur. Dolayısıyla Marmara'da yapılan çalışmalarda bir kısım eski depremlerin izlerine yorumlanabilecek veriler de elde edildi. Bu sadece Marmara'nın içiyle sınırlı değil. Aynı zamanda bütün Türkiye'deki faylar üzerinde yapılan araştırmalarda özellikle 99 depremi sonrasında oldukça arttı. Çok sayıda fay üzerinde yapılmış tarihlendirme çalışması dikkati çekti. 99'dan bu yana belki yüzleri bulan mertebede paleosismoloji çalışması yapıldı ki bunlar fayların geçmişte hangi tarihlerde deprem ürettiğini ve bunların yaklaşık hangi büyüklükte olduğunu ortaya koyan verileri çıkarttılar. Bu da fayların deprem tarihinin ve gelecekte hangi sıklıkta deprem üreteceğinin belirlenmesinde ve olasılık hesaplarında çok önemli verileri sağladı diyor. Evet. Okan Hocam bize arada sırada sorulan sorulardan birisi de şu. Bu depremsellik konusunda 200-250 yıl gibi hep bir tarihçe veriliyor. Yani evet. fayın yeniden harekete geçmesi için. Bu aynı yerdeki aynı fay mıdır? Çünkü bir evet. noktada diyelim ki 200 yıl önce kırılmış olan fay. 200 yıl aradan geçtikten sonra yeniden birleşiyor mu yoksa başka bir yapımı yerini alıyor bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi bu oldukça karmaşık bir konu şöyle e, söyleyelim e, fayların hızlarına bağlı olarak e, fayların deprem üretmelerinde bir tekrarlanma söz konusudur. Bu Kuzey Anadolu Fayı için düşündüğümüzde Kuzey Anadolu Fayı senede ortalama iki buçuk santimetre hareket eder. Evet. E bu senede iki buçuk santimetrelik stres birikimi anlamına gelir ve bu 100 yıl içerisinde iki buçuk metre eder, iki yüz yıl içerisinde beş metrelik bir birikime dönüşür. Genellikle Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki atımlara baktığımız zaman iki yüz iki yüz elli yılda bir beş metre dört metre hatta Erzincan'da yedi buçuk metre. Atım ortaya çıkmıştır Bu atım da depremin büyüklüğüyle orantılıdır Dolayısıyla fay ne kadar hızlı hareket ediyorsa fay blokları Orada tekrarlanma süresi azalır Fay ne kadar yavaşsa tekrarlanma süresi artar Bazı faylar için özellikle Kuzey Anadolu fayı için 200-250 yıl gibi bir ortalamadan bahsediyoruz Ama mesela Doğu Anadolu fayına geldiğimiz zaman bazı parçalar için bu belki bin yılı belki birkaç bin yılı bulabiliyor. Ee, bazı faylar ise ne kadar da tekrarlanıyor bunu bilemiyoruz. Çünkü belki birkaç bin yıl örneğin 1968 Barton depremi orada olan tek depremdir. Ne tarihsel kayıtlarda ne sonrasında orada bir deprem olduğuna dair işaret yoktur. Belki 10 bin 15 bin yılda bir olan bir depremdir ama biz tarihsel kayıtlarımız olmadığı o kadar geriye gitmediği için bunun tekrarlanma aralığı konusunda çok bir şey söyleyemiyoruz Tabii bir de e, bu düzenin daima devam edip etmediği söz konusu Örneğin Kuzey Anadolu Fayı için ortalama 200 250 yıl diyoruz ama yapılan hemdek çalışmalarında, Aynı üzerinde bazen 150 yılda bazen 600 yılda deprem olduğu tekrarlandığı görülüyor. Bu da gösteriyor ki doğa çok düzenli davranmıyor. Doğa üzerinde herhangi bir özellikle bu deprem tekrarlanma aralığı konusunda çok istatistiki çalışmaya imkan vermeyecek oranda düzensiz bir davranışı var doğanın. O nedenle biz bunu bir ortalama rakam olarak veriyoruz ama bunun önemli oranda belki kendisi kadar da bir artı eksisi var. Evet bu oldukça önemli verdiğiniz bilgiler bir de gene sorulan sorulardan birisi depremle petrol yatakları depremle insanların yerleşmiş olduğu ee, alanlar, mekanlar, coğrafyalar arasında e, bir bağ var mı? Ve bu bağ nereden geliyor? Yani niçin insanlar özellikle e, depremlerin sıkça olabileceği alanları seçiyorlar ve evet. oralara evet. yerleşiyorlar? Bu evet. Bunun herhangi bir nedeni var mı? Ve petrol yataklarıyla da e, deprem faylarının e, herhangi bir e, ilişkisi, bir bağlantısı söz konusu mu? Var mı? Şöyle e, yani var diyelim başlangıçta çünkü fayları düşünecek olursak ülkemizdeki fayların çok önemli bir kısmı eğer bir Türkiye e, topografi haritasının üzerine fayları koyup bakacak olursanız fayların genellikle ovalar içerisinde uzandığını ovaların da hem tarım açısından hem insanların yaşaması açısından önemli yerler olduklarını görürsünüz. Eskiden toplumlar küçükken insanlar tepelerin üzerine yerleşiyorlardı. Bütün eski yerleşim yerleri. Biraz da güvenlik elbette, nedeniyle herhalde değil mi? Elbette ki güvenlik nedeniyle ve e, hani aşağıda bulunan tarım arazilerini gözlemleyebilmek ve oralardan gelebilecek saldırılardan kolayca kurtulabilmek, korunabilmek, yer bulabilmek amacıyla. Bu deprem açısından da güvenli bir şeydi. Çünkü tepeler daima kayalıktı, insanlar... ...kayalıklarda iyi zemin üstüne yerleştiler. Fakat nüfus hızla büyümeye başlayınca... ...insanlar bu defa su kaynaklarının... ...yeşilin olduğu yerlere doğru... ...yerleşimlerini taşımaya başladılar. Eğimin düşük olması... ...şehirleşmenin nispeten kolay olması tepelere oranla... ...ulaşımın kolay olması gibi nedenlerle... ...hatta belki iklimin de etkisiyle... ...insanlar büyük ölçüde ovalara yerleştiler tarım arazilerini işgal edip şehirleşmeye başladılar. Bu da tabi insanlarla fayları bir araya getirdi ve insanlar faylar üzerinde yaşamaya başladılar. Evet. E, fay üzerinde yaşamak elbette ki e, bir deprem durumunda en fazla deformasyondan ve en fazla hasardan etkilenmek ama, e, anlamına geliyor. Bunu da belki vurgulamak lazım. Bir faydan uzaklaştıkça e, depremin oluşturacağı hasar giderek dereceli olarak azalıyor ama bir fayın üzerindeyseniz çoğu zaman fay üzerine yerleşmiş bir yapı için yapılabilecek çok fazla bir şey de yok Evet, veya yakınında olduğunuz takdirde evet. yapılarınız da e, doğru ve düzgün olmadığı takdirde e, depremlerden etkilenmemek mümkün değil. Hatta mümkün değil. E, büyüklüğü e, oldukça küçük olsa bile dört buçuklar beşlerde bile değil mi hocam? E, evet bunları hep yaşadık. Evet hepsini Bunlarla yaşadık var, programımızda da. Defalarca e, dile getirdik. Evet, evet. E, benim... Petrol konusuna hı. da isterseniz bir, bir kelime edeyim vaktimiz varsa. Tabii var efendim. Şimdi petrol yer altında bulunan kapanlarda yani üzeri geçirimsiz bir örtüyle kapanmış. Altı ise gözenekli ve içinde petrol ya da gaz bulunduran bir bölgeden alınabiliyor. Eğer aktif faylar, deprem üreten faylar bu tür yapıları keserlerse ki bu tür yapılarda da vardır özellikle Doğu Anadolu bölgesinde o zaman petrolün başka yerlere göçmesi, başka yerlere kaçmasına neden olabiliyorlar. Ee, bu güncel ve deprem üreten faylar için de söz konusu ya da bugün aktif olmayan deprem üretmeyen ama jeolojik geçmişte aktif olmuş faylar için de söz konusudur. Evet. Ee, hocam bir sorum da e, şimdi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü olarak 2014 yılında da e, birçok e, araştırma yaptınız. Sizi e, çoğu zaman e, alanda yakalıyoruz, sahada yakalıyoruz. E, Depremlerle e, ilgili olarak, fay hatlarıyla ilgili olarak... Herhangi bir yeni bulgu söz konusu mudur yaptığınız bu inceleme, araştırma çalışmalarının sonunda bulduğunuz? Evet, şimdi e, tabii her yapılan çalışma e, bir sürü yenilik ortaya koyuyor ama bunların yer bilimlerinin e, ilgi alanı sadece depremle sınırlı değil, çok geniş. E, bunun önemli bir kısmı da saf bilimsel sonuçlara yönelik. Ee, mesela benim çalıştığım alanlardan 100-150 milyon sene önce iklimin nasıl olduğundan tutun ee, bir fayın geçmişte nerede deprem ürettiği nasıl deprem ürettiğine kadar çok geniş bir alanda hepimiz çalışıyoruz. Ee, bu sonuçların bir kısmı deprem ya da deprem jeolojisiyle ilgili bir kısmı ise tamamen bilimsel iklimle ya da tektonikle ya da geçmiş jeolojik olayların Ortaya konulmasıyla ilgili. Bu geçtiğimiz sürede bizim yaptığımız ağırlıklı benim şahsen yaptığım çalışmalar Hatay bölgesinde çok yoğunduk. Geçtiğimiz dönemlerde bunları da yayın haline getirdik. Hatay bölgesinin aktif faylarını haritalayıp orası için farklı bir model önerdik ve bu bir yayın haline geldi. Gene buradaki arkadaşlarımızdan Aral Okay olsun, Celal Şengör olsun. Onların yaptıkları çeşitli çalışmalar, araştırmalar var. Bunların bir kısmı aktif faylarla ilgili bunların haritalanması ile alakalı. Bir kısmı ise demin söylediğimiz gibi başka konularla ilgili. Çok ağırlıklı yani 99 depremi hemen sonrasındaki kadar ağırlıklı bir aktif fay çalışması enstitüde bu aralar pek yapılmıyor. Yapılıyor ama o dönem 99 sonrası hemen hepimiz... Aktif faylara, denize, deniz jeolojisine oralara yoğunlaşmıştık. Giderek ilgi başka alanlara doğru dağılıyor diyelim. Evet bu biraz da kaynak meselesi herhalde değil mi hocam? Elbette ama yani şöyle bilim insanlarının kaynakları büyük ölçüde eğer ulusal anlamda düşünüyorsanız TÜBİTAK'tan üniversitelerinin BAP projeleri dediğimiz proje kaynaklarından ya da işte DPT'nin eski DPT kaynaklarından e, oluyor. E, bu kaynaklarda elbette ki artan nüfus, artan üniversite ve artan öğretim üyesi sayısına göre daha fazla bir bölünme söz konusu. Onu söyleyebiliriz. Evet, e Ama aklı başında ciddi bir araştırma, e, hedefleri tanımlanmış bir araştırma için çok kaynak sorunu olduğunu ben düşünmüyorum. Evet ama 99 sonrasında tabii ki birçok kaynak seferber edildi bu tür araştırmalar açısından. Ee, ve e, zaman içinde tabii ki aynı ilgiyi aynı ölçüde e, sürdürmek de pek mümkün olmuyor sanıyorum. Evet, evet. Ee, onun da etkisi var herhalde. Bir son sorum var hocam. Ee, Türkiye'de çeşitli bölgelerde petrol araştırmaları yapıldığını biliyoruz. Ee, yani Karadeniz bölgesinde, Karadeniz'de yapılıyor, denizde aramalar yapılıyor. Diyarbakır ve civarında yapılıyor. Burada yapılan bu aramaların aynı zamanda da depremsellikle ve fay hatlarıyla ilgili bilgilere de ulaşmamızı sağlıyor mu? Böyle de bir yan yarar söz konusu mu acaba? Şöyle bilim dünyası ile petrol şirketlerinin arasında genellikle tek bilgi alışverişi olmuyor. Özellikle ülkemiz için bunu daha net söylemek mümkün. Biz çoğu zaman yabancı araştırmacılar petrol şirketleri geldikleri zaman bizlerden bilgi alıyorlar. Evet. Bizim yerli petrol şirketlerimiz ise bizlerle çok fazla ilgi ilişki içerisinde değiller. Bunu açık söylemek gerekir. Ancak tabii yapılan çalışmalar e, ekonomiye yönelik olduğu için bundan önemli bir kısmı petrol şirketlerinin arşivlerinde gizli bilgi olarak e, kalıyor. Bulunuyor. Bunu hmm. aslında olağanla karşılamak lazım. Çünkü bu tür veriler, sismik veriler özellikle denizde yapılan sismik veriler ya da karada yapılan sismik veriler çok büyük paralar harcanarak e, ortaya konuyor ve bunların bir ekonomik değeri var. Bir bilim adamı ise bu verileri alıp mutlaka bir yayına dönüştürmek ve bulgusunu dünya bilimiyle paylaşmak ister. O nedenle petrol şirketleri çok bu konularda şey değiller. Çok böyle buyurun verilerimizi alın, bakın ne istiyorsanız yapın ya da araştırın gibidir tavrın içerisinde değiller. Ancak geçti bu yılda 2014'te genel büyük ölçüde Rusya'nın desteğiyle ve farklı dilin insanlarının katılımıyla Marmara Denizi içerisinde bir sismik çalışma yapıldı. Bu sismik çalışmada da Marmara Denizi içerisinde binlerce kilometre sismik hat alındı ve bunlar araştırmacıları açıldı. Bu sınır tanımayan jeologlar gibi bir şey oldu. Ve bu veriler de gene bir Rus meslektaşımız vasıtasıyla bize iletildi ve kendisiyle yaptığımız ortak çalışmada ee, Rus Moskova Üniversitesi'nden bir hocamız. Bizden Aralokay ve ben ve e, gene Türkiye Petrolleri'ne de bir arkadaşımız olmak üzere e, yurt dışında iki tane önemli makale yayınladık. Ve bu makale bütün Karadeniz bölgesinin, jeolojisinin nasıl oluştuğuna, nasıl olduğuna dair oldukça fazla veri içeriyor ve oldukça ilgi gördü. Bu 2014 yılında yayınlanan iki makaleydi. Taze makaleler yani. Evet aynı dergide iki tane yayınlandı. Hani çok uzun olmasın diye iki ayrı makaleye bölerek yayınlamamızı istediler. Bu da oldukça ilgi çekti ve yayınlandığı günden bugüne epeyce bir referans alıyor. Evet. E, hocam çok çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için böylece e, genel bir toparlama yapmış olduk. Depremler, fay, İstanbul'un durumu biraz da tabii Türkiye'ye de e, temas etmiş olduk. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size de Hoşça kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz vardı. Kendisinden e, deprem, depremsellik ve e, yer bilimleri, Marmara araştırmaları konusunda bilgiler aldık. Şimdi müzik parçamızı dinleyeceğiz, ondan sonra programımıza devam ediyoruz. <gülüyor> Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve e, şimdi Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği Tanıtım Kurulu Başkanı Yener Güreş'e bağlanacağız. E, ve kendisinden 18 Aralık tarihinde yapılacak olan e, Yapısal Çelik Derneği'nin 15. Yapısal Çelik Gününü. Ne ilişkin e, programı öğreneceğiz ve e, bu programla ilgili detayları da kendisinden alacağız. Sanıyorum biraz sonra e, bağlanacağız ve bu bilgileri e, genel güreşten alırız. Ayrıca programımızın sonunda 2014 yılı Kasım ayı sonu itibariyle e, iş İşçi ölümleri konusunda, işçi cinayetleri konusundaki İş Güvenliği Meclisi'nin son raporunu sizlere aktaracağız. Kısaca belirtmek gerekirse Kasım ayında en az 123 işçi yaşamını getirdi çeşitli kazalarda. Evet Yener Güleş Bey telefon hattımızda. Yener Bey Merhabalar. Ha, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Ee, size de kolay gelsin çünkü 15. Yapısal Çelik Günü e, ayın 18'inde İstanbul'da e, yapılacak. Şimdi evet. bu o, o, çelik günüyle ilgili e, oldukça e, iddialı bir e, konuyu Gündeme getirmişsiniz. Aslında siz uzun zamandır hep e, kalite üzerinde duruyorsunuz ve e, çelik yapılardaki kaliteyi birçok birimle birlikte sorgulayacağınız bir paneliniz var. Özellikle bundan bahsedelim lütfen. Tabii ki pro diğer programın diğer unsurlarından da söz edeceğiz ve adresi de vereceğiz. Nerede yapılacağını da vereceğiz. Evet Yener Bey. Ee, bu kalite tabii yani sizin de söylediğiniz gibi gerçekten e, yapıların kalitesi çelik de olsa, betonarme de olsa, ahşap da olsa çok önemli. Ve tabii çelik yapılarda biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü e, Türkiye'de çelik yapılar maalesef çelik yapıların avantajından avantajlarından yeteri kadar yararlanılamıyor. Bilinmediği için belki de biraz. Bir de e, kalite konusu öne çıkıyor. Bizim çelik imalatı yapanlar genellikle yurt dışına iş yapıyorlar. Ancak hayatiyetlerini böyle sürdürebiliyorlar zaten. Ve yurt dışında aranan firmalar halindeler ama Türkiye'de henüz değil. Yani henüz o, o noktada değiliz. Evet, Burada hemen bir yapısal çelikle çelik farkını da kısaca açıklarsak iyi olur dinleyicilerimize. Peki. Yapısal çelik aslında biz yapısal çelik derken hem yapının strüktüründe yani taşıyıcı sisteminde kullanılan çeliği hem de çelik yapıların tümünü kastediyoruz. Evet. Dolayısıyla yani onun tanımına girdiğiniz zaman işte 80 milimetre ve üzerindeki profil... Ya çok şey, teknik detay tabii. Bizim evet. öyle değil yani genel olarak çelik yapıları kastediyoruz biz burada. Çelik yapıların kaliteli olması da ihracat açısından çok önemli Piyasada çeliği yurt dışına doğrudan çelik olarak sattığınız zaman fiyatı farklı oluyor. Çelik yapı elemanı yani kolon, kiriş ve benzeri işte kaplama malzemesi gibi imalat yaptıktan sonra da satarsanız daha yüksek değerle satabiliyorsunuz. Yani katma değeri daha yüksek malzeme haline getirebiliyorsunuz. Evet. Bir de bizim bir avantajımız dünya üzerinde inşaat sektörünün tanınıyor olması nedeniyle çelik yapılar da daha çok tercih edilen noktada. Ve bu e, yalnız Orta Doğu'da değil işte Afrika'da çok yaygın hale geldi. Orta Doğu'da hakeza, e, Rusya, Ukrayna bölgelerinde hakeza e, ve son zamanlarda Fransa dahil birçok Avrupa ülkelerinde de çelik yapılar bizim imalatçılarımız tarafından yapılıyor. Burada kalite tabii çok önemli. Kalite e, sadece bir evet hayır değil aslında bir felsefe ve bir kültür. Bunun yerleşebilmesi için de bu programda biz kaliteyle ilgili ne gibi sorunlar yaşanıyor, bunlara nasıl önlemler alabiliriz, nasıl kaliteyi daha geliştirebiliriz. Bunu masaya yatırmaya çalışacağız. Evet, hemen bir ara soru, soru sormak istiyorum Yener Bey. Lütfen. Şimdi 99'dan sonra tabii ki bu şeyde de, Deprem yönetmeliğinde de birçok değişiklikler oldu ee, ve yapı kalitelerinde de e, değişiklikler olduğunu umut ediyoruz. Çok genel şöyle bir Türkiye'ye tepeden bakarsak sizin bu konuda söyleyebileceğiniz özellikle yapısal çelikçiler açısından söyleyebileceğiniz birkaç nokta var mı? Hakikaten güven içinde miyiz, çok dikkatli miyiz, projelendirme konusunda, inşaat yapım konusunda ne durumdayız? Bu konuda bir kere deprem yönetmeliği açısından meseleye baktığımızda gerçekten şu andaki deprem yönetmeliği sevkalade güvenli tarafta kalan, Emniyetli tarafta kalan şekilde hazırlanmış. İhtiyacı sözü. karşılayan. Evet. Şu anda afet afet ve acil durum yönetim Başkanlığı'nın koordinasyonunda bir çalışma yürütülüyor ve mevcut deprem yönetmeliği de güncelleniyor. Önümüzdeki ilkbaharda büyük bir ihtimalle yayınlanacak. Evet. Orada daha da hani güncel standartlara refer etmek suretiyle daha da güncel hale getiriliyor bu. Bu açıdan çok güzel. Bunun dışında bir konuda hafif çelik yapılarla ilgiliydi. Geçen sene bir talebimiz oldu. Dedik ki Türkiye'de 3 milyon metrekare yılda hatta daha fazla hafif çelik yapı yapılıyor, ama deprem yönetmeliğinde yer almıyor bu konu. Makul karşılandı bu talebimiz. Şimdi deprem yönetmeliğine hafif çelik yapılarla ilgili bir bölüm de ilave ediliyor. Bunlar güzel gelişmeler. Ama buna karşılık. Türkiye'de çelik yapı yönetmeliği ve hafif çelik yapı yönetmeliği yok. Evet. Bunun için de çevre şehircilik Bakanlığından şifaen olumlu yanıt aldık ve bu konudaki çalışmaları da başlattık. Bu konuda da iki tane yönetmelik hazırlanıyor şu anda Evet. Ne zaman çıkacak bu yönetmelikler? Yani sizin tarafınızdan hazırlık tamamlanacak. Tabii. Yani yönetmelikler biliyorsunuz Hani çok kısa süre içinde olmuyor Doğru. Bir hayli uzun ama e, 2015 içinde Yayınlanacağını ümit ediyoruz Evet efendim Şimdi e, ayın 18'indeki programa Devam edersek 15. <gülüyor> yapısal Çelik günü programına Devam ed edersek tabii Bu arada hemen nerede yapılacağını da e, Bildirelim e, Ve e, katılımında serbest olduğunu Biliyorum bu evet, da evet bilgi, doğrudur. Bilgi ee, ücretsiz katılım, e, şeyde e, Anadolu yakasında Marriott, Marriott Asya otelinde e, yapılıyor. Geçen sene de aynı yerde yaptık, 18 Aralık tarihinde ve öğleden sonra, akşama kadar ki süreyi kapsıyor. Saat e, 1 130 en geç hani gelecek olanlar orada olurlarsa, akşama kadar bütün programı izleyebilirler. Evet. Program hakkındaki detaylara da biraz değinelim Efendim, program lütfen. Program bizim e, biraz daha hareketli olması için şöyle dört e, bölüm haline getirdik. Bir açılış konuşmaları ve çok kısa bazı teknik bilgilerin açıklanması var. Arkadan bir e, sizin biraz önce belirttiğiniz gibi kalite konusunda bir e, açık oturum veya panel yapılacak. Burada meseleler masaya yatırılacak. Bu bittikten sonra geleneksel hale geldi. Biz her yıl 3 veya 4 tane projeyi ki bu yıl 3 projeyi sunmayı planlıyoruz. 3 projenin mimari ve statik e, detayları sunuluyor. Bu çelikçilerin çok ilgisini çekiyor. E, yani içinde ders alınacak konular da çıkıyor çoğu zaman. Efendim, Bu bittikten sonra da son bölümde e, sektör ödülleri adı altında bu yıl e, Ödül alan, ödüle layık bulunan çelik yapılar var üç tane. Ee, tabii bunun dışında bazı e, mesela öğrenci yarışmasının birincilerine de verilecek. Dolayısıyla burada e, zannediyorum, şimdi tam rakamı hatırlayamıyorum ama 15'in üzerinde 20'ye yakın e, kişi, mühendis ve mimar, e, ...sahneye çıkacaklar ve ödüllerini alacaklar. Biz de bundan büyük mutluluk duyacağız. Evet, bu e, mimar ve mühendisler... ...esas itibariyle... E, ...çeşitli e, yapılardaki... ...başarıları nedeniyle... ...ödüllendirilecek değil mi? Bunun dışında bir kategori var mı? Şu anda e, bu yıl için... ...hayır, bu yıl sadece... E, ...ödül kazanan projelerin... E, ...yatırımcısı, işte... ...mimarı... E, statik projesini yapan... E, ...mühendislik bürosu, mühendisleri... Ve yüklenicisi ve çelik yüklenicileri. Onlar ödül alacaklar. Evet. Ee, bir de Yener Bey 2015 Eylül'ünde bir uluslararası çelik köprüler sempozyumu yapıyorsunuz İstanbul'da. Evet. Ee, evet. Bu konuda da biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii e, bu e, sempozyumun altında yatan temel neden bundan 3-4 yıl önce... Ee, Avrupa Yapsal Çelik Birliği'nin e, köprü komitesi İstanbul'da büyük projelerin, köprü projelerinin olduğunu ilk fırsatta İstanbul'da bir etkinlik yapmayı önermişti. Ve geçen yılda bize e, 2015 yılındaki sempozyumu sizin ülkenizde yapabilir miyiz diye sordular. Biz de tabii hani ülkenin e, tanıtımı da burada söz konusu memnuniyetle kabul ettik. Zaten bu sene e, Profesör Doktor Nesrin Yardımcı, Türk Yapsal Çelik Derneği Başkanı İkinci kez Avrupa Yapısal Çelik Birliği Başkanlığına seçildi. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bütün ses etkinlikleri, işte genel kurulu ve diğer toplantılar, seminerle birlikte, şey, sempozyumla birlikte İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ee, bu köprü komitesi, işte bununla birlikte diğer bazı aktiviteler de var. İşte, şeyin Köprü şantiyelerinin gezilmesi de dahil olmak üzere. Geniş çaplı bir etkinlik olacak. Tabi bu arada Avrupa Yapsal Çelik Birliği'nin 60. yılını da İstanbul'da kutlamış olacağız. Bu vesileyle kutlayacaksınız. Evet efendim, bu vesileyle. Evet, oldukça uzun bir dönem. 60 yıl az bir süre evet. değil. Sizden bir de üyeler üye sayınız konusunda bilgi rica ediyorum. Özellikle 2013-2014 arasında üye sayınızda değişiklik oldu mu? Artış oldu mu? Bir de biliyoruz ki kalite konusunda oldukça ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Bir kalite biriminiz var, bağımsız çalışan. Orada da yeni bilgi varsa sizden rica ediyoruz. Estağfurullah. Bu kalite konusu aslında demin de sizin de belirtmiş olduğunuz gibi, hani 2003 yılında ilk olarak biz üyelerimize Türkçe yapılan. Mark adı altında bir kalite belgesi, yeterlilik belgesi düzenlemiştik. O dönemde EN 1090 e, şeyi standardı henüz yayınlanmamıştı. E, biz bu çalışmayı e, Amerikan e, Çelik Konstruksiyon Enstitüsü ve İngiltere'deki yine e, Yapısal Çelik Derneği ile koordineli olarak hazırlamıştık. Selçuk Özdil Bey e, koordinasyonunda bu çalışma yürütülmüştü. Bu kriterler hazırlandıktan sonra biz üyelerimize bu belgeyi vermeye başladık. Fakat daha sonra EN 1090 sertifikası çıktı ki bu da çok önemli bir sertifika. Bu da imalatı yapacak olan firmaların yeterliliklerini belirleyen bir sertifika sistemi. Bu nedenle bizim çalışmamız hani EN 1090'dan öncesine dayanıyor. 11 yıldır yapıyoruz yani belgelendirme de yapıyoruz bu konuda. Tabii e, hala devam ediyoruz ama şimdi EN 1090 sertifikası çıktığı için ona paralel olarak bazı değişikliklerle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. E, üye sayınızda bir değişiklik var mı veya şu Benim an itibariyle kaç üyemiz e, bir, var? E, bir kere şeyi belirtmek isterim yani birçok e, dernekte e, tek konuda üyeler toplanıyorlar. Halbuki çelik yapılar çok disiplinli bir e, yapı olduğu için. Bizim bünyemizde dört grup üye var, aslında beş grup üye var. Birincisi bünyemizde yani dernek üyesi olarak 70'in üzerinde 24 üniversiteden 70'in üzerinde akademisyen üyemiz var. Ki bu bizim en büyük zenginliklerimizden biri. İkincisi çelik konstrüksiyon imalatçıları ve müteahhitleri. Üçüncüsü çelik projecileri ve müşavirleri. Diğer grup çelik üreticileri, Erdemir, kardemir gibi, toz toz çelik gibi. Dördüncü grup ise tamamlayıcı malzeme üreticileri, yani kaynak elektrotu, işte e, cıvatasolun vesaire gibi, e, strüktürün parçası olan e, malzemeler, boya dahil galvaniz dahil Şimdi benim e, bizim üye sayımız tabi hani çok sürekli artmıyor. Biz öyle bir telaş içinde de değiliz zaten. Ee, bize üye olacak olanlara Tabi denetlemelerini de yapıyoruz Belli kriterlere sahip olmalarını Arzu ediyoruz Amacımız üye almamak değil tabi burada Krit, e, Kriterlere uymak Kuretiyle kaliteyi yükseltmek Evet Ve bu konuda da elimizden gelen desteği de Vermeye biz hazırız Evet ben Bunun için e, üye sayımız bizim işte e, 2013 yılında e, 100 30 küsur civarındaydı Şimdi 150'ye yaklaştık Bu da hani çok şey değil Çok radikal bir artış değil Ama biz zaten öyle radikal artış peşinde de değiliz Evet Yener Bey çok çok teşekkürler Ayın 18'i için size kolay gelsin Her şeyi beklediğiniz gibi Gerçekleşir ee, Muhakkak geleceğiz efendim Sağ olun çok teşekkürler İyi günler dileğiyle Sağ olun Evet efendim bugün programımızda e, ikinci olarak Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği Tanıtım Kurulu Başkanı Yener Güreş'e bağlandık ve ayın 18'inde düzenlenecek olan e, toplantılarına ilişkin e, bilgileri aldık. 15. Yapısal Çelik Günü İstanbul Mariot Hotel Azya'da 18 Aralık günü saat 12.30'da başlayacak. Evet, İş Güvenliği Meclisi Kasım ayı raporunu yayınladı. Ee, Kasım ayında, 2014 yılı Kasım ayında en az 123 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. En az biliyorsunuz tespit edilenlerin dışında da e, mutlaka bir takım olaylar olduğu düşüncesinden hareketle ki öyle resmiyete intikal etmemiş olan bazı ölümleri ise bu raporda göremiyoruz 2014 yılının ilk 11 ayında en az 1723 işçinin aramızdan ayrıldığını belirtiyor rapor 2013 raporunu 2013 sayısı ...ise 1235 e, işçi cinayeti idi. E, görülüyor ki e, ciddi bir farklılık var. 500 adede yaklaşan hem de 11 ayda. E, 2013'ün ki e, 12 ay, 1235 işçi vatandaşımız 2014'ün 11 ayının sonucunda ise 1723... İşçi vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Kasım ayının raporunun detayları şöyle. İnşaat yol iş kolunda 32 işçi, tarım orman iş kolunda 21 emekçi, belediye genel işler iş kolunda 11 ticaret büro eğitim, sinema 10, taşımacılık 10, Tekstil, deri, sekiz, madencilik işkolunda beş, çalıştığı işkolunu belirleyemedikleri, öğrenemedikleri beş işçi vatandaşımız, çimento, toprak, cam işkolunda dört işçi, metal işkolunda dört işçi, enerji işkolunda üç işçi, sağlık, sosyal hizmetler işkolunda üç işçi, konaklama, eğlence, İşkolunda kolunda iki işçi vatandaşımız. Savunma, güvenlik iş kolunda iki. Gıda, şeker iş kolunda bir. petrokimya lastik iş kolunda bir işçi vatandaşımız ve ağaç, kağıt iş kolunda bir işçi vatandaşımız canını kaybetti. Bu Kasım ayında yaşamını yitiren 123 emekçinin 109'u işçi memur statüsünde çalışan ücretlilerden ve 14'ü çiftçilerden küçük toprak sahiplerinden oluşuyor. İşçiler gene en çok trafik servis kazaları düşme, ezilme, göçük ve diğer nedenlerden dolayı can veriyor. Trafik servis kazası nedeniyle 34 işçi vatandaşımız düşme nedeniyle 23, ezilme, göçük nedeniyle 23. Diğer nedenlerden kalp krizi, silikozis, intihar saldırı, mayın patlaması ve benzeri nedenlerle 21 işçi vatandaşımız patlama yanma nedeniyle 8 işçi vatandaşımız elektrik çarpması nedeniyle 8 nesne düşmesi çarpma nedeniyle 2 kesilme kopma nedeniyle 2 zehirlenme bulunma nedeniyle de 2 işçi vatandaşımız can verdi. Hemen hemen her meslekte görülüyor. İmam, sıbacı, operatör, teknisyen, şoför, doktor, itfaiyeci, öğretmen, madenci, çiftçi, tarım işçisi her meslekte iş cinayetlerinden bir türlü kurtulamıyoruz. Evet, kış aylarının gelmesiyle birlikte mevsimlik geçici ve gezici tarım işçilerinin de evlerine döndüklerini belirtiyor. Bu e, durumun yansıması ise... Kasım ayında can veren 21 tarım emekçisinin 14. çiftçi burada dikkat çekmek istediği husus raporun Yırca köyünde termik santral için zeytinlikler kesilmişti diyor. Kesilen 180 zeytin ağacının sahibi olan çiftçi Cemil Çelik dallardan topladığı zeytinleri fabrikaya götürdükten sonra trafik kazasında can veriyor. Evet Kasım ayında 12 kadın işçi can veriyor, tarım işçileri ve e, çiftçiler, tekstil işçileri, öğretmenler olarak e, Kasım ayındaki iş cinayetlerinde bir çocuk işçi can veriyor. E, bir diğer noktada maden, gıda, tarım, eğitim, metal, sinema, inşaat, konaklama ve belediye iş kollarında emekli ve emeklilik çağında 31 işçinin, ...can vermiş olması... ...üç göçmen işçi... ...Kasım ayındaki iş cinayetlerinde can veriyor... ...Kovane'deki savaştan kaçıp... ...Adon Yaman'da bir tekstil fabrikasında... ...çalışan... Fatma Eddu'ya fabrika çıkışında evine giderken e, otomobil çarpıyor. Suriye'deki savaştan kaçıp Antalya Alanya'da bir inşaatta çalışan Muhammed Abdullah'a euh, Muhammed Abdullah ise dördüncü kattan düşüyor. Evet e, Kasım ayının sonucu böyle. Daha şimdiden 2013 yılının e, toplam rakamının 1235 İşçi ölümünün üstüne çıkmış durumda 1723 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde canını kaybetti. Evet efendim bu haftaki Altın Saatler programını burada Sonlandırıyoruz. Bugün telefonla ulaştığımız konuklarımız, program konuklarımız, Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener Güreş gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.